Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin As-salatu ve salamu aleyke ya seyyid el-evvelin ve al-akhirin ve ila jem'i el-enbiyeyi ve al-murselin ve ila jem'i el-euliyyeyi ve elhamdülillahirrabbilalemin Bugün inşallah hep beraber Allah'ın El-khayr ismini anlamaya çalışacağız Allah'ın hayır ismi diğer esma listelerinde yoktur. Allah'ın hayır isminin geçtiği ayetleri inşallah hep beraber anlayacağız. Allah'ın hayır olarak tecelli etmesi nasıldır? Bu ismin Allah'ın kullarında tecelli etmesi nasıldır? Hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Eğer Allah'ın bir ismi anlaşılmazsa, Allah'a imanda noksanlık olur. Eğer bu isimde 99 tane ise, bir tanesi eksildiğinde, 99'dan bir tanesi eksik olmuş olur. Onun için Kur'an'a göre, nüzul sırasına göre Allah'ın isimlerini, el-esma-ül anlamaya, Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz. Bununla beraber Allah'a nasıl kul olmamız gerektiğini, avd olmamız gerektiğini, Allah'ın isimlerinin üzerimizde nasıl tecelli etmesi gerektiğini hep beraber anlamaya çalışıyoruz inşallah. Allah hayırdır buyurdu. Allah hep hayırdır. Allah tek hayırdır. Bununla beraber hakiki, gerçek hayır Allah'tır. İki türlü hayır vardır. Biri hakiki, gerçek. Biri de izafidir. Allah hakiki, gerçek hayırdır. Bütün varlıktaki İnsanlardaki, kuldaki hayır izafidir yalnız. Bu Allah'ın bütün isimleri için böyledir. Hayır deyince neyi anlamamız gerekir? Hayır şerrin tersidir. Şerrin zıttidir. Şerrin zıtti hayırdır. Allah hayırdır. Zatıyla sıfatıyla tecelli etmiştir. Eğer Allah'ın hayır isminin tecellisi olmasa geriye şer kalır. Hayır gerçek manada var olandır. Şer ise gerçek manada var olan bir şey değildir. Şerin görünüşü, görüntüsü hayır olmayınca olur. Yani bir yerde hayır yoksa orada şer olur. Yoksa şer bizatihi var değildir, varlık değildir. Nur gerçek varlıktır ama karanlık gerçek varlık değildir. Yani nur olmayınca karanlık vardır. Nur olmadığı için ortalık kararın üstü. Yoksa karanlığın bizatihi nur gibi varlığı yoktur. Herhangi bir şeyden tecelli etmiyor yani. Mesela buradaki ışıklar lambadan tecelli ediyor. Lamba sönünce, olmayınca ne olur? Karanlık olur. Yani karanlığın olabilmesi için herhangi bir şeyin tecelli etmesi gerekmiyor. Onun için Allah'ın güzelliğinin, hayrının tecelli etmediği yerde şer vardır. Burayı doğru anlamak lazım. Doğru anlamazsak ne olur? eğer şerriyle bir varlık olarak zannedersek, hayırla şerri birbirine karıştırmış oluruz. Dolayısıyla imanla küfrü birbirine karıştırmış oluruz. Hiç farkında olmadan Allah'a şerri isnat etmiş oluruz. Ve bu küfür olur. Allah hayırın kendisine ait olduğunu, isminin hayır olduğunu, bütün işlerinin hayır olduğunu beyan ediyor. Şer ise yokluktan, hayrın olmayışından meydana geliyor. Allah bunu böyle beyan ediyor. Eğer bir kul hayırda olmazsa, hayrı işlemezse, hayrı yapmazsa, hayır düşünmezse ne olur? Şerde kalır. Hayırdan mahrum kaldığı içindir bu. Evet, nur'un olmadığı yerde karanlık nasıl varsa, nasıl kararıyorsa orası aynı şekilde hayır olmayınca da orada şer oluyor. Allah isminin hayır olduğunu söyledi, hayırın kendi elinde olduğunu söyledi, Allah'ın hayırı yarattığını söyledi ama hiçbir ayete şer Allah'a aittir demedi, haşa. Allah şerri yarattı demedi. Hiçbir ayette, şer kelimesi 30 civarında ayette geçiyor. Ama hiçbirinde de şerri kendine isnat etmiyor Allah. Haşa. Şerri ben yaptım, ben yarattım demiyor. Ama hayır için onu ben yarattım, ben yapıyorum, ben hayrım dedi. İki türlü hayır vardır. Bir, baki olan hayır, bir de fani olan hayır. Bir, hakiki olan hayır, bir de izafi olan hayır. Bakı olan hayır, Allah için imanla beraber her ne yapılmışsa o baki olan bir hayırdır. Dünyaya ait hayırlar nedir? İnsanların kendisi için faydalı gördüğü, insanlar için faydalı olan her ne varsa o da fani olan dünyaya ait hayırdır. Fani hayri, Allah'ın ikram ettiği o fani hayırları eğer Allah yolunda infak edersek, sarf eder, kullanırsak bizim için baki bir hayır olur. Yani Ebedi hayatı kazanırken eğer hayır yaparsak, Allah'ın hayır dediği, güzel dediği şekilde yaparsak ebedi olan hayri kazanırız. Allah cennet için baki hayır dedi, hakiki gerçek hayır dedi. Yani cenneti kazanan hakiki hayri, gerçek hayri kazanmış olur. İhtiyar, ihtiyar etmek demek, dilemek demektir. Hayır, hayırı dilemek demektir, ihtiyar. Aynı şekilde istihare etmek demek, doğruyu seçmek demektir. Hayırı seçmek demektir. Hayır olanı seçmek demektir. Yanlış bir anlaşılma da olmuş İstihare için. işte istihare namazı kılalım. Allah bize neyin hayır neyin şer olduğunu göstersin ya da istihare uykusuna yatalım. Yanlış anlaşılmış. İstihare demek hayrı dilemek demektir. Yani iki reket namaz kılıyorsun. Allah'tan hayır olanı diliyorsun. Yoksa hayır mıdır, şer midir bana göster diye herhangi bir şey yoktur orada. Dilemek, hayrı dilemek. Allah bize mutlak hayrın, gerçek hayrın nasıl kazanılması gerektiğini beyan ediyor. Bize tek bir duayı öğretiyor bunun için. Tek bir dua. Yani özetle tek bir dua. Nedir o? Ehdine el müstakil. Fatiha Kur'an'ın özüdür, özetidir. Oradaki duayı da bütün duaların özeti olarak bize öğrettiği dua ehdine siratel müstakil. Bizi sirat-i müstakime hidayet et. Çünkü bütün hayırlar sirat-i müstakim üzeredir. Eğer biri sirat-i müstakimde ise Allah'ın dost doğru, Allah'a giden yoldaysa bütün hayırları kazanıyor, bütün imkanları değerlendirip ebedi hayatın, cennetin Allah'ın rızasının hayrini kazanıyor demektir. Eğer biri hayırda olmak istiyorsa önce sırat müstakimi istemeli ve sırat müstakimde olmalıdır. Sırat-ı müstakime hidayet olmalıdır. Hidayetçi ile beraber sırat-ı müstakimi yürümelidir. İnsan için hayır olan yani bakı olarak hayır olan, gerçek olarak hayır olan İnsanın Allah için yaptığı infaktır. İnsan için hayır, eşittir infak yani. Feda etmek, infak etmek, vermek. Neyi vermesi gerekir? Manevi olarak infak etmesi gerekir. Allah'ın kendisine verdiği, ihsan ettiği, ikram ettiği, imanından infak etmesi lazım, İmanından, Muhabbetinden, Allah'ın muhabbetinden infak etmesi lazım. Allah'ın onu sevmesinden, infak edip kullarını, varlığı, mahlukatı sevmesi lazım. Bu başlangıç noktasıdır. İlminden, marifetinden infak etmesi lazım. Anlatması lazım, davet etmesi lazım, öğretmesi lazım. Bunların her biri derecesine göre kendisi için hayır olacak çünkü. Zahiri olarak Allah neyi ikram etmişse, manından infak etmesi lazım. Bir mevkuya gelmişse, o mevkide Allah yolunda hizmet edip, bir şeyler yapmaya çalışıp, faydalı olmaya çalışıp infak etmesi lazım eğer hayrı kazanmak istiyorsa bu böyledir. Hatta bir tebessümü bile hayırdır. İnsanın, müminin mümine tebessümü nedir buyurdu? Sadakadır. İnfaktır. Hayırdır yani. Bir de sahabe gibi infak etmek vardır. Hayatını Allah yolunda infak etmek vardır, sarf etmek vardır. Allah neyi ne için yaratmışsa, eğer o amacına uygun olarak kullanılırsa o hayr olur. Amacının dışında kullanılırsa o da şer olur. Allah neyi yaratmışsa o bütünüyle saf bir hayırdır. Amacına uygun kullanılırsa yalnız. Amacının dışına çıktığında yani Allah'ın emrinin, hükmünün dışına çıkıldığında o şer olur. Yani şer bizatihi yoktur, bizatihi hayır vardır. Allah her neyi yaratmışsa o hayırdır. Mesela üzüm yaratmıştır. Gazadır ama onun suyunu sıkınca, bekletince şarap olur. Allah bunu şarap yap demedi, bunu üzüm olarak, şerbet olarak kullan dedi. Ama insan onun yaratılışına aykırı bir muamelede ona bulununca iş olur, sarhoş eder. Kayırken şer olur. Bu durumda şerri kim yapıyor? Allah mı yaptı? Haşa. Allah üzüm yarattıysa Allah onu şarap yap demedi ki. İnsan ne yapar? Onu şaraba dönüştürdüğü günde şerri işlemiş olur. Allah hayrı yarattı. Kul elimdeki o hayrı şerre dönüştürdü. Onun için bütün hayır Allah'a aittir. Allah neyi yaratmışsa o hayırdır. Ama onu şerre dönüştüren insandır. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Bütün iyilikler, hayırlar size Allah'tan, bütün kötülükler, şerler kendi nefsinizdendir. Rabbimizi hatırladığımızda, Allah dediğimizde, evet, Rabbimizi hayır olarak hatırlamamız gerekir. Onu hayır olarak zikretmemiz gerekir. Yoksa Allah bana şöyle yanlış yaptı, bana yaptığı bu yanlış, bu muamele, Evet. Şerdi dediğimizde şerri Allah'a isnat etmiş oluruz ki bu küfür olur. Allah'ın kendisini vasfetmediği, isimlendirmediği bir isimle Allah'ı isimlendirmiş oluyoruz çünkü. Allah'ın bir de şer ismi var demiş oluyoruz. Allah şerdir demiş oluyoruz. Şerri Allah'a isnat edince... Bu şirk imana karışır, imanımıza şirki karıştırmış oluyoruz. Onun için en büyük elim, en büyüge Allah'a ait olan elimdir. Allah'ı bilmeye, evet, tanımaya yarayan elimdir. Onun için en büyük elim, Allah'ın el-esmaul hüsnasını bilmek, anlamak, iman etmektir. Eğer biri Allah'ın isimlerini, el Esmaul hüsnasını bilmiyorsa Allah'ı bilmiyor demek. İnsan hayrı ister. Bu onun fıtratında mevcuttur. Allah fıtrat itibariyle hayri isteme üzerine yaratmış onu. O zaman şer nereden geliyor? İnsan niye şerri işliyor? Hayırla şerri birbirinden ayırt etmediği içindir. Şerre hayır ismini verdiği içindir. Aslında insanın istediği hayırdır. Mesela biri hırkızlık yaparken bile onu kendisi için hayır olarak görüyor. Şer olarak görse onu yapmaz. Onu hayır olarak görür. Ama yanlış hüküm verdi. En şerri adam bile Kendisine kötülük yapılmasını istemez. Yani hayrı ister, şerri istemez. Kendisi en ağır şekilde kötülük yapar, şer yapar ama kendisi için şerri istemez. İnsan hayrı isteme üzerine yaratılmış çünkü. Cenneti isteme üzerine yaratılmış. Gönlünün cennet olma fıtratıyla yaratılmış. Hayrı istemek, bizzatihi hayırdır. Önce hayrı istemek lazım. Bunun için de hayrı ile şerri birbirinden ayırt etmek lazım. Allah hayrı ile şerri birbirinden ayırmaya takva diyor. Takva. Eğer biri hayırla ile şerri birbirinden ayırmıyorsa, ayırt edemiyorsa, onun takvası yoktur. Takva Allah'a karşı sorumluluğunu bilmek demektir. O sorumluluğa gereken muameleyi yapmak demektir. Bir tek bilmek yetmiyor. Bir de gerektiği gibi yapmak demektir. Aynı şekilde takva kovamında olmak demektir. Allah'ın isimlerinde kovamında olmak demektir. Her bir ismin kamil manada tecelli etmesi demektir. Hayır ve şerri birbirinden nasıl ayırmamız gerekir? Allah'ın ayırdığı gibi. Allah öğretiyor. Allah neye hayır demişse o hayır, neye şer demişse o şerdir. Eğer Allah'ın hayır dediğine şer, şer dediğine hayır dersek ne olur? Allah'a ters düşmüş olur. Allah'ın ayetlerini hep beraber okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Allah neye hayır diyor, neye şer diyor? Hep beraber anlayacağız inşallah. Allah hayırdır. Buna beraber Allah'ın bütün iş, işleri de hayırdır. Ceralinde ikrami vardır. Aynı şekilde kahrında hayri vardır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Musa sihirbazları davet ediyor. Musa'ya karşı siz de sihir gösterin. Hz. Musa'nın gösterdiği mucizeye sihir diyorlar. Onlarla ilgili bir ayet ''İnna amenna bir Rabbina'' Diyorlar ki, ''Muhakkak ki biz iman ettik. Bizim Rabbimiz olan Allah'a iman ettik.'' ''Li yeğfire lena hatayana'' Bizim için günahımızı, hatamızı affedecek olan Rabbimize iman ettik. ve ma ehrek fena aleyhi min bizi o kerih gördüğümüz, hoşlanmadığımız, yapmak istemediğimiz sihre bizi zorladığım için firavuna söylüyorlar sihirbazlar vallahu hayrun ve allah hayırdır ve o bakidir sihirbazlar firavuna bizim sana ihtiyacımız yoktur bize ne ceza verirsen ver biz Rabbimize iman ettik. Bununla beraber bizi sihre zorladığın için onun mağfiretini umuyoruz. Bizi mağfiret edecek olan O'dur. Allah hayırdır ve bakidir. Senin bize yapacağın geçicidir. قَالَهَلْ أَمَنُكُمْ عَلَيْهِ Bu da Yakup Aleyhisselam kendi çocuklarına söylediği sözdür. Ben onu size emanet ederim. اِلَّا كَمَا عَمِنْتُكُمْ عَلَى اَخ۪يهِ مِنْ قَبْرِ Nasıl ki evet. kardeşi Yusuf'u daha önce size emanet etmiş ediysem öyle size emanet ederim. Yani size güvenmeden size emanet ederim. Fellahu hayrun. Allah hayırdır." dedi. Fellahu hayrun hafizim. Hafiz olan da odur. Muhafaza edecek olan da odur. Ve huve O rahimin. O erhamur rahimindir. Erhamur rahimindir demek o merhamet edenlerin en merhametlisidir diye anlaşılır. Bu anlayış yeterli bir anlayış değildir. Bütün meallerde, tefsirlerde böyle geçer. Sanki Allah gibi merhamet eden vardır da Allah onlardan daha merhametliymiş gibi anlaşılır. Öyle değil. Allah merhamet edenlerin en merhametlisidir demek yeterli değildir. Doğru değildir. Ne demek lazım? Allah tek merhamet edendir. Bütün merhamet edenler o rahmeti sonsuz bir derya olan Allah'ın rahmetinden bir damla almıştır. Allah ona ikram etmiştir. Bütün merhamet edenler Allah'ın rahmetinin tecellisiyle rahmet eder. بَلِ اللّٰهُ Evet, Allah öğretiyor bu sefer. Sizin tek bir mevlanız vardır. Sizin mevlanız Allah'tır. Sizin veliniz, dostunuz, size yardım edecek olan Allah'tır. وَهُوَ خَيْرٌ nasirin. Allah hayırdır. Bununla beraber asıl yardım eden Allah'tır. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Bütün iyilik yapanlar hepsi bir araya gelse, Allah dilemedikçe hiç kimse size en ufak bir yardımda bulunamaz. En ufak bir iyilikte bulunamaz. Bütün şer işleyenler hepsi bir araya gelse, Allah dilemedikçe size bir kötülük, bir şer dokunduramaz. Evet, sizin mevlanız Allah'tır. O tek yardım edendir. Yardım bir tek onun katındandır. Diğer yardım edenler sadece yardıma vesile olur, sebep olur. Hayrün nasirin. Onun yardım etmesi gerçek hayırdır. Allah'tan olan yardım gerçek hayırdır. Biri sana yardım ediyorum deyip zarar verebilir. Niye? Niye? hayırla şerri ayrı için hayır diye şerri işler, bunun farkında bile olmaz. Seni küfre davet eder, ben bunu senin için söylüyorum der. Seni dünyaya davet eder, ahiretten alıkoyup dünyaya davet eder, bunu senin için söylüyorum, ben sana yardım ediyorum der. Ama hakiki nesir kimdir? Allah'tır. Allah'ın yardımı nesri, hayır. Mutlak hayır. İsa Aleyhisselam havarileri ondan gökten bir sofra indirebilir misin? dediğinde Allah'a dua etsen gökten bize bir sofra indirse dediklerinde Hz. İsa da evet deyip Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi bize gökten bir sofra indir. Hem bizim için hem bizden öncekiler için hem sonra gelecekler için bir sevinç olsun, bayram olsun, hem de bir mucize olsun. Yani mucizeyi kardeşlerimiz, havariler görsünler deyip dua etti. Evet, sonra ne dedi? Bu senden bize bir rızık olsun ve ente hayrur razıkîn. Sen rızık verenlerin hayırlısısın. Hayırlı rızkı veren sensin. Senden gelen rızık evet, bizim için hayırdır. Allah da sofrayı indirmişti, evet, buyurdu. Ben o sofrayı elbette ki indiririm. Ama bu mucizeyi gördükten sonra sizden kim dönerse, alemlerde hiç kimseye yapmadığım azabı ona yaparım dedi. Onun için müşrikler mucize istediğinde Resulullah Efendimiz, Korkuyordu. Allah gazap edecek diye. Mucizeyi görünce eğer iman etmezlerse ya da dönerlerse ne olur? Allah'ın vaadi var. Alemlerde hiç kimseye yapmadığım azabı ona yaparım dedi. Çünkü gördü ve anladı. Bu sefer eğer Allah'tan dönerse, başka tarafa dönerse ne yapmış olur? Bilerek yapmış olur. Allah bir de ona özel ikramda bulunmuş oldu çünkü. Onun için aynı şey mürçül Kamiller için geçerlidir. Böyle keramet istemek, onu görmek istemek içinde böyle büyük bir tehlikeyi barındırıyor. Gördükten sonra eğer dönerse, gördükten sonra eğer ters tarafta durursa, nedir diyor Allah, alemlerde hiç kimseye yapmadığım azabı ona yaparım diyor. Evet. Ve o hayırlı fasilin. Allah ayırt edenlerin en hayırlısıdır. Allah ayırt edenlerin tek hayırlısıdır. Eğer biri hayırlı olarak ayırt etmişse birbirinden hakla batılı, doğruyla yanlışı, güzelle çirkini birbirinden Allah ile ayırmışsa o hayırlıdır. Değilse değilse o hayır olmaz. Bunu belirleyen, ayıran, doğruyu yanlışı yani fasıla eden Allah'tır. Peygamberlerin sözüydü. Eğer İçinizden bir kısmı benimle gönderilene iman ederse, bir kısmı da iman etmezse, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ O, hükmedenlerin hayırlısidir. hayr hüküm onundur. Ve önte khairül fatihin sen fatihlerin khairlisisin hükmedenlerin khairlisisin ve önte khairül sen mağfiret edenlerin khairlisisin bunların her biri Allah için söyleniyor yalnız. Ve mekeru, ve meker Allahu, ve Allahu Khairul Makirin. Onlar hile yaptılar, tuzak kurdular, hile yaptılar. Allah da onlara hile yaptı. Allah hile yapanların hayırlısıdır. Ne demek ki oluyor? Allah'ın hilesi hayırlıymış, hayırmış. Resulullah Efendimizi öldürmeye gidiyor. Giderken onunla dürülüyor. İşte Allah'ın hayır hilesi. Kendisi bir tuzak vuruyor, hile yapıyor ama giderken tuzağa düşüyor. Hangi tuzağa? İmam tuzağına. Hayır tuzağına düşüyor. Allah'ın kurduğu tuzak hayır tuzağıdır. Yoksa haşa Allah hile yapıyor diye anlarsak olur mu öyle? O zaman Ayeti anlamadı demektir. Ve tabi' ma yuha ileyke ve sabir. Sen sana vahiy yoluna Tabi ol. Ve sabret. Evet. Hitap Resulullah Efendimiz'de peygamberlerdir yani. Hatta <gülüyor> yehkümeullah. Allah hükmünü verinceye kadar. Ve huve khayrul hakimin. Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Allah hüküm verenlerin tek hayırlısıdır. Hayırlı hüküm bir tek Allah'a aittir. Eğer kulları Allah'ın hükmüne uyduysa o hayırdır. Değilse, değilse o şer olur. Yusuf Aleyhisselam zinnandaki arkadaşlarına söylüyor. Ya sahibe misicin e erbabın ''Müteferrakûne khayrun'' Dedi ki arkadaşlarına ''Ayrı ayrı ilahlar mı daha hayırlı?'' ''Emillâhu vahidul kahhar'' Yoksa vahid ve kahhar olan Allah mı hayırlıdır? Hangisi hayır? Elbette ki hayır olan Allah'tır. Hem de vahid ve kahhar olan. Niye vahid ve kahhar dedi? sıfatlarında bir olan, bütün esma-ül bütün güzelliklerin kendisine ait olduğu zat demek, vahid. kahar. herhangi biri ona şirk koşar, isimlerinden birine sahip çıkmaya ya da isimlerinden birini birine vermeye kalkışırsa, onu kahreden demektir. Ve huve hakimin. Allah hükmedenlerin hayırlısıdır. Zekeriya aleyhisselam Allah'tan bir evlat istiyor. Ve evet, Zekeriya-i nada rabbehu Rabbi la tetherni ferden Ve ente khayrul varisin. dedi ki Rabbine Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin hayırlısıysın. Varis olan Allah'tır. Varis aynı zamanda Allah'ın ismidir. Her şey ona aittir muhakkaten ceci olarak kullarına emaneten verir, sonra o Allah'a aittir. Yani her şeyin varisi Allah'tır. Allah yolunda ölenler için Allah buyuruyor. Allah yolunda hicret etmiş, sonra da Allah yolunda öldürülmüş veya ölmüş olanlara Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandırır. Ve innallahi lehul feyruzık. Allah rızıklandıranların hayırlisidir. Rızık verenlerin hayırlisidir. Ve <Sessizlik> kul rabbi en zilini münezzele mübarekâ. Ve ente hayrul münzilin. Evet. Dedi ki Rabbim beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin, konuklatanların en hayırlısısın dedi. İnnehu kâne ferikun min ibadi kullarından bir kısmı dediler ki Ye kullu Rabbena amenna faghfir lena dediler ki Rabbimiz bizi mağfiret et bize rahmet et ve sen rahimlerin en rahimi'sin gerçek rahim olan sensin ve kul Evet, Allah öğretiyor, de ki رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ rahimin رَاحِمِينَ evet, Rabbim beni mağfiret et, bana rahmet et, sen merhametlerin en hayırlısısın. Allah hayır ismini diğer isimleriyle beraber kullanıyor. Bütün isimleri hayırmış aynı zamanda. O'nun hükmetmesi de, rızıklandırması da, merhamet etmesi de hayırmış. Kulülhamdülillah. Evet, de ki elhamdülillah. Vesselamun ala ibadihillezine istefa. Allah'ın seçtiği kullara selam olsun. Allahü hayr. Allah hayırdır. Emma yüşfikum. Allah mı hayırdır yoksa onların şirk koştukları mı? Ve huve'l-hayrur O rızık verenlerin hayr olanıdır. Bir de hayır nedir? Ayetlerden Allah. Nasıl öğretmişse öyle öğrenmemiz lazım. Cuma günü Allah'ın zikrine çağrıldığınız zaman alışverişi bırakın. Allah'ın zikrine koşun. Allah'ın davetine icabet edin. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz Zalikum hayrun lekum in kuntum te'lemun eğer biliyorsanız, aklınız kafanız varsa, aklınız çalışıyorsa bu sizin için daha hayırlıdır. Sizin için hayırlı olan alçıverişi bırakıp Allah'ın zikrine, namaza koşmaktır. Allah katında bulunan eğlenceden, ticaretten daha hayırlıdır buyurdu. Yani bir sevap kazanmak ticaretten de eğlenceden de daha hayırlıdır buyurdu. İman ediyorsunuz Allah'a ve Resulüne ve cihat ediyorsunuz Allah Eğer Allah'a ve Resulüne iman ederseniz Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihat ederseniz zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha faydalı. Sizin için hayır olan budur. Ve cealnahum e'immeten yehdûne bi emrînâ. Biz onları emrimizle doğru yolu gösterecek, hidayeti gösterecek, önderler kıldık imamlar kıldık ve uhayna ileyhim fi'len hayra bir de onlara kendilerine hayır yapmaları için vahyettik. ve kıma salate ve atuz zeka onlar namazı ikame etmeyi zekati vermeyi vahyettik. ve kanulena abidîn onlar bizim için abd olanlardı kulluk yapanlardı Kimler? Allah'ın nebilleri, resulleri. Kullu nefsin zaiqatul Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır ve neblu ve bir şeri ve hayri fitne. Sizi bir imtihan olsun diye hem خيرle hem de şerle imtihana tabi tutarız. Ve ileyna turcaun. Hepinizin dönüşü sonunda, evet, bizedir. Allah hayırla da de denilecek. Yani nimeti vermiş, aletleri vermiş, orayı kullanma tercihi sana aittir demiştir. Hayırla, şerle. Hayır yaparsan zaten yapıyorsun, hayır yapmazsan şerre düşüyorsun. Bu bir imtihan. O zaman insana düşen nedir? Sürekli, daimi olarak hayırda durmaktır. Hayırda durmadığı zaman ne olur? Şerre düşer. Doğru yapmadığında yanlış yapar. Ve bu bir imtihandır. Hayırda duranlar, hayır olan Allah ile beraber olurlar. Hayır olan Allah'ı kazanır, Allah'ın rızasını kazanır. Ama hayırda durmayınca ne kalır? Şer kalır. Allah ne yaparsa yapsın o hayırdır. Bir kul cool ile Hazreti Musa kıssasında Allah buyuruyor kef Kehf suresinde o Allah'ın katından ilim verdiği kul cool, yani çocuğu öldürünce Allah buyurdu ki Rableri onun yerine ondan daha temiz daha hayırlı bir evlat versin diye öyle yaptık. Demek ne olursa olsun onda bir hayır vardır. Yani birinin çocuğu ölse bile bunu şer olarak görebilir ama ne demelidir? Belki Rabbim onun yerine bundan daha hayırlı birini verir. Bir evlat verir demelidir. Böyle bakmalidir yani. Kaybettiği ki olsa bile. Bilmeli ki onda da bir hayır vardır. Yeter ki kul hayırda durmuş olsun. Rabbinden hayır dilenmiş olsun. Ya eyyühellezine amenu eti allaha ve eti Rasul ve ulil emri milkum Allah iman edenlere hitap ediyor. iman ettiğini iddia edenlere hitap ediyor. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sizden olan ulul emre de emir sahibine de itaat edin. Emir sahibi demek Allah'tan emri almış olan demektir. Allah'a, Resulüne ve sizden olan ulul emre, sizden olan. Demek ki mutlaka her kavmin içinde onlardan bir ulul emr vardır. Emri alan, Allah'tan emir almış biri vardır. Beyin tenazü bir şeyin. Eğer herhangi bir konuda tartışırsanız, anlaşmazlığa düşerseniz, harudduhu ilallahi ve resuli. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve Resulüne götürün. Nasıl götüreceksin Allah'a ve Resulüne? Allah'a soramıyorsun, Resulü ortada yok. Kime götürmen gerekir? Ulul emre götürmen lazım ul emr Allah ve resulün emriyle emredecek, hüküm verecek çünkü. İn kuntum tu'mine billahi vel yevmil Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz böyle yapın. İman etmemişsen sana söyleyecek sözüm yok demektir. Sen beni Rab olarak kabul etmemişsin ki. Onu Allah ve Resul'üne götürmüyorsun. Allah ve Resul'ünün hükmünü kabul etmiyorsun. Zalike <gülüyor> hayrun. Sizin için hayırlı olan budur. İşte hayır budur. ve وَاَحْسَنُوا تَعْوِيلًا Sonuç itibariyle de oradan aracağın sonuç hayırdır. Güzel olan da odur. O senin için hem güzellik hem hayırdır. Eğer böyle yaparsan. Yapmazsan ne olur? Ne güzellik bulursun ne de hayri bulursun. Kendi kendine, kendin için hayri. hayır nedir? Hükmü sen vermiş olursun. Allah'ın Verdiği hükmü, hayır hükmünü, güzel hükmünü kabul etmemiş olursun. وَلْتَكُمْ minkum اُمَّتٌ يَدْعُونَ ilal الْخَيْرِ Sizin içinizde bir topluluk, bir cemaat, bir ümmet bulunsun. Ne yapsın o cemaat? يَدْعُونَ ilal الْخَيْرِ Hayra davet etsin. Sizin içinizde hayra davet eden bir cemaat bulunsun, bir topluluk bulunsun. Ve emrûnel bil maruf, hayra davet etsin, bir de marufa davet etsin. İyiliğe davet etsin, güzelliğe davet etsin. Ve ye'nevne anil Kötülükten de nehy etsin. men etsin. Yanlışlardan men etsin. Ve ulâike humul muflihûn. felaha erenler de asıl onlardır o kurtuluşa erenler galaha erenler peşinin iflah olmuş olanlar onlardır. Yûminûne billâhi ve yevmil Evet onlar Allah'a iman ederler, ahiret gününe iman ederler, hesaba iman ederler ve ne bil ma'rûfi ve yanhavûne ani'l münker. Onlar iyiliğe davet ederler. Bununla beraber kötülükten de men ederler ve yusrigone fil khaira onlar hayırlarda yarışırlar. Hayırda, hayırlarda birbirleriyle yarışırlar ve ulayi ke İşte salihin işte salih olanlar bunlardır. Nefsini ıslah etmiş olanlar bunlardır. Allah Peygamberlerini anlatırken de onu salihlerden onlar salihlerden di buyurdu. Salih demek peygamber gibi olmak demektir. Peygamber gibi olmak demek ne demek Allah'a ahirete hesaba iman edip iyiliği güzelliği emredip tavsiye edip davet edip kötülükten men edip kayra kayırlarda yarışmakmış. Allah bunlara salihler dedi. Ve mal hayatı dünya illa lâ gibû ve Dünya hayatı ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Oyundan, eğlenceden başka bir şey değildir. Eğer imtihanı çekip çıkarırsak, hayrı çekip çıkarırsa budur. Ve'l-darul ahiretu Ahiret yurduysa hayırdır. Lillezina <gülüyor> yettequ. Kimin için hayırdır? O kimseler ki onlar muttakiydir. Allah'a karşı sorumluluğunu biliyor ve sorumluluğunu yerine getiriyor. Ahiret onlar için hayırlıdır. Öteki, öteki cehennemi kazanıyor çünkü. اَفَلَا <gülüyor> تَعْقِلُونَ Aklınızı kullanmayacak mısınız? قَالَ <gülüyor> مَا Allah اَلَّا تَسْجُدُ iz اَمَرْتُكَ Allah iblise buyurmuştu bunu. Ben sana emretmişken, sana emrettiğimde neden secde etmedin? Seni secde etmekten alıkoyan ne? Neden şey nedir?" diye sorduğunda, "Kala <gülüyor> ene hayrun minhu." İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. İblisin bir de hayır anlayışı varmış. Niye hayırlıymış? "Halakteni min narin ve halaktehu min Beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yaratmışsın. Onun için ben daha hayırlıyım." dedi. Allah bize neyi anlatıyor acaba burada? İblis gibi olmayın dedi. Ben Türk'üm, Türklerden daha hayırlıyım. Ya da ben Türk'üm, Türklerden daha hayırlıyım. Deme. Benim kabilem senin kabilenden daha hayırlıdır deme. Benim rengim beyazdır, seninki siyahtır, ben senden hayırlıyım deme. İblis oldursun. Yetmedi. Benim cemaatim senin cemaatinden daha hayırlıdır deme. Evet. Benim mezhebim senin mezhebinden daha güzeldir deme. Mezhepte, dinde ırkçılık yapma. Hayır bu değildir. Senin hayır olman lazım. Allah'ın hayır isminin senin üzerinde tecelli etmesi lazım. Senin hayırda, hayratta yarışman lazım. Öyle cemaatinden tarikatından, mezhebinden, ya da ırkından, dilinden, renginden ben hayırlıyım diyemezsin. Bundan dolayı ben hayırlıyım diyemezsin. Ben falan cemaatdeyim, ben hayırlıyım deme. Senin hayri kazanman gerekiyor. Allah takva sahipleri için ahiret yürüdüğü dünya hayatından dünyadan daha hayırlıdır. Buyurdu. Bemin humu lezine uzunen nebi. Evet, onlardan bir kısmı öyleleri var ki Allah'ın Peygamberini eziyet ediyorlar. Ve yıkülüne <gülüyor> ve uzun. Onun için diyorlar ki, Resulullah Efendimiz için o bir kulaktır diyorlar. Kulak. O herkesi dinleyen bir kulaktır diyorlar. Resul Efendimize lakap takmışlar kulak diye. Niye? Herkes gelip derdini ona anlatıyor, o da herkesi dinliyor. Evet, ne diyorlar? Kulak gibi adam, sade kulak, sadece dinliyor, dedemi dinliyor. Herkesi dinlediği için öyle söyleniyor. Allah onlara cevap veriyor. Kul diyor ki, uzunu hayır, hayrin lekum. O sizin için hayır kulağıydır. Yûminûne bilda ve yûminûne bi'l-mü'minîn. O Allah'a iman eder ve müminlere de inanır. Müminleri dinler ve onlara inanır. Ve rahmetün lil-lezîne âmenû minkum. Sizden iman edenler için o rahmettir. Ve dânîne yûzûne Rasûlullâh o kimseler ki Allah'ın Resulüne eziyet ederler. Lehum azabun elim. Onlar için elim bir azap vardır. <gülüyor> <gülüyor> Resulü elresulü vellezine amenü ma'ahu. Ama o Allah'ın Resulü ile beraber olanlar ona iman edip onunla beraber olanlar cahadû bi amwâlihim ve enfusihim mahârîlâ ve canlarîlâ evet. onunla beraber cihat edenler ve ulâike lehum'l hayrât işte hayırda olanlar evet hayırlılar onlardır ve ulâike humul muflihûn falaha erenler de onlardır kettekullah <gülüyor> <gülüyor> Mestatatım, ve esmâg, ve atiğ, ve enfiqul khayra li anfusiykum. Ve man biyukashah Gücünüzün yettiği kadarıyla Allah'tan sakın. Allah'a karşı Vazifenizi, görevinizi yerine getirin, sorumluluğunuzu yerine getirin. Bununla beraber Allah'a itaat edin. Kendiniz için, kendi nefsiniz için, kendi hayrınız için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar felaha erenlerdir, kurtuluşa erenlerdir. Ey yüce olanlar da min kavmi Allah iman edenlere iman ettiğini iddia edenlere buyurdu ki ey iman ettiğini iddia edenler sizden bir kabile bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Hayır bu değildir çünkü alay etmesin asa en yakunu hayden minhum kim bilir belki o alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdır. Kim bilir hayrı? Allah bilir. Böyle yapmayın dedi. Ve la nisae min nisa Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesin. Özellikle kadınları söyledi bu sefer. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesin. Asa en yekunne hayren min hunne Belki onlar onlardan daha hayrıydır. O alay ettikleri onlardan daha hayrıydır. Ve <gülüyor> la termizu enfusukum Kendi kendinizi de ayıplamayın. Kendi kendinizi de yermeyin. Vela tenabazû bir <gülüyor> elqabi bisel ism. Bir de birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Birbirinize kötü lafı takmayın, kötü lafılarla çağırmayın. Fasıkhu bağdel iman. Fasıkhlık imandan sonra evet. ne kötü bir isimdir? Bu fasıklıktır. Ve men lem yetub kim? tövbe etmezse bu halinden dolayı tövbe etmezse fe ulayke hum zalimun onlar işte onlar zalimlerin ta kendisidir bunlar zalimdirler bunlar kendilerine zulmetmişler kardeşlerine de zulmetmişlerdir kim bir topluluk başka bir topluluğu alay alırsa bir cemaat bir cemaati kötüler yererse onlarla alay ederse Aynı şekilde kadınlar kadınları alaya alırsa, onlarla alay ederse, birbirlerini kötü lakaplarla çağırırsa, hatta kendi kendini eğer kötülerse, kendi kendini ayıplarsa, arkadaşların sıkça yaptığı bir şey gibi. Ben kötüyüm diyor ya, ben kötüyüm. Ben yapamadım, ben edemedim. Ben kötüyüm. Allah bunu yapma dedi. Kendinizi ayıplamayın dedi. Yanlış yapmışsın, söyleyeceksin. Evet. Yanlış yaptım, doğru yapacağım. Güzel yapacağım. Bitti. Kötüyüm demedi. Kendini ayıplama dedi Allah. Böyle olursa ne olur? Bu fasıklıktır. Bunu yapanlar fasıktır dedi Allah. İmandan sonra, iman ettikten sonra bir müminin fasık olması ne kötüdür dedi Allah. Basıklar cehennemliktir, basıklar zalimdir dedi. Bunlar zalimlerin ta kendisidir dedi. İşte dinimizi Allah'tan öğrenmeyince, Allah'a göre, başkalarına, insanlara, hatta kendimize bile muamele etmeyince zalim oluyoruz. Herhalde arkadaşlar bu ayeti dinledikten sonra kendi kendinizi ayıplamayın, yermeyin. Bu ayeti dinledikten sonra eğer bunu böyle yaparsanız fasık olursunuz. İmandan sonra iman etmişsiniz ve fasık oluyorsunuz. Bu ne kötü bir şeydir dedi Allah. Yani mümin olmaktan çıktınız fasık oldunuz. Fasıklar zalimlerdir dedi Allah. Zalimlerin ta kendisidir dedi. Niye? Niye Allah öyle söylüyor? Sen kendini yerince niye Allah'ın öyle ağrına gitti? Allah'ın ağrına gidiyor. Tabii ya. Allah seni seviyor da ondan. Kendinden sana ruh nefretmiş, sana bu şerefi vermiş de ondan. Sen benden ruh taşıyorsun, beni böyle yeremesin diyor. Buna hakkım yok diyor. Kendine hakaret ederken bana hakaret ediyorsun diyor Allah. Bunu yapma diyor. Onun için sırala ne diyoruz? Mücevher çambura düşmekle değerinden bir şey kaybetmez. Kendini yerme Kirlenmişim de. çamura düşmüşüm de. Kendini yermek başka bir şeydir. Günahını ikrar edip tövbe etmek başka bir şeydir. Ama günahıyla Allah'a kafa tutmak da başka bir şeydir. Yapamam, edemem. Yani ben kulluk yapamam demek başka bir şeydir. Bambaşka bir şeydir. Allah seni kul olarak yaratmış, abd olarak yaratmışsa, sen bunu en güzel şekilde yapabilirsin. Sana düşen çabanı gayretini sarf etmektir. Bunun için yapman gereken şey, hayırda durmaktır. Durmaya çalışmaktır. Evet. Kim de tövbe etmezse deri, Tövbe ederse, evet, Allah affeder. Siler onu. Sıra öresne kitabı dediğine istifeyine min ibadina Sonra kitabı kullarımızdan seçtiklerimize teslim ettik, onları varis kıldık. Allah kitabını seçtiklerine ne yapıyor? Teslim ediyor. Onlar bir önceki nesilden Allah'ın kitabını miras olarak devralıyorlar. Öncekilerin varisleri oluyorlar. Ne olur sonra? Seçtiklerimize dedi yalnız. Allah kitabı seçip, yani kullarından bir kısmını seçip kitabı onlara emanet ediyor. Kimdir bunlar? İşi bilenler, ümmetin önünde yürüyenler, Allah'ın kitabını bilenler, ben alimim diyenler. Ve minhum zalimun li nefsi. Onlardan bir kısmı kendi nefislerine zulmetti. Zalim oldu. Hmm. Ve minhum muktas. Onlardan bir kısmı da orta yolu tutar. Yani ne kitabı taşır ne de yere atar. Orta yolu tutar. Dengede durmaya çalışır. Ve minhum sabiqun bil hayrat biiznillah. Onlardan bir kısmı da hayırda ne yaparlar? Müsabaka yapar, yarışırlar. Allah'ın izniyle. Zalike huvel feddu kebir. İşte büyük fazilet budur. Bu Allah'tan büyük bir fazilettir. Bu Allah'ın büyük faziletidir. Hangisi? O hayırda müsabaka yapanlar, yarışanlar. Kitaba varis olarak yarışanlar. Allah'ın vahyini taşıyanlar. Evet. Kardeşlerimiz yarışmalıdır bunun için. Yoksa kendi nefsini aşağılayıp levmeden değil. Kendini aşağılayan değil. Bunu yapan zalimdir. Ve İbrahim'e İbrahim'i gönderdik. Eskale li kavmihi. Ey Abdullah, Allah'a ve takva. İbrahim kavmine dedi ki: Allah'a abd olun. Allah'a karşı takva sahibi olun. Sorumluluğunuzu bilin ve yerine getirin. Aleykum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Sizler için hayırlı olan budur. Hayırlı olan neymiş? Allah'a abd olmak ve takva sahibi olmakmış. Allah'a karşı sorumluluğunu bilmekmiş, yerine getirmekmiş. ve evet. qila lil ladina maz'a enzala rabbukum. O takva sahiplerine o Allah'a karşı sorumluluğunu bilip kabul edenlere Rabbiniz ne indirdi denildiğinde ne derler? Kalu Onlar Rabbimiz hayri indirmiş derler. Kim bunlar? Takva sahipleri. Allah'a karşı sorumluluğunu bilenler. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul etmeyenler ne yapıyor? Suçunu Allah'ın üzerine atıyor. O böyle yaptı diyor. Rabbimiz hayri indirdi derler. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذ۪هِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ Bu dünyada güzel yapanlara, güzellik yapanlara güzel bir mükafat vardır. Evet. Bu dünyada bir mükafat vardır. وَلَدَارُ ahireti خَيْرٌ Ahiret yurduysa hayırlıdır. Vele دَارُ darul müttakil müttakilerin ahireti ne güzeldir ahiret yürüdüğü müttakiler için ne güzeldir ahiret müttakilere aitmiş Allah'a karşı sorumluluğunu bilip yerine getirenlere aitmiş suçunu Allah'a atanlara değil yapamadım edemedim diyenlere değil benim gücüm buna yetmedi nefsime yetmedi diyenlere değil yetmeyebilir Düşebilirsin. Yanlış yapabilirsin. Yanlış yapmak ayrı şeydir. Allah'a şirk koşmak ayrı şeydir. Allah şirki affetmiyor. Senin kendini yermene bile Allah tahammül etmedi. Etmiyor. Etmem dedi. Ben kötüyüm diyemezsin. Seni ben yaratmışım. Sen kötüysen ben kötüyüm demektir bu. Bu manaya gelir bu. Ne diyor? Kulluğunu bil. Şerefini bil. Sana melekleri secde ettirmişim. Bunu unutma. Yani nefsinin bir arzusuna takılıp ben yanlış yaptım deme. Yanlış yaptın, yaptın. Ne demen lazım? Şeytana tabi oldum, şeytana uyudum, tövbe ediyorum demen lazım. Ben kötüyüm diyemezsin. Kendini yeremezsin. Kendini aşağılayamazsın. Niye? Çünkü Allah sana kendi ruhundan nefretmiş. Ona aşağılık diyemezsin yani. Bundan sonra kim arkadaşlardan kendini yererse, aşağılarsa ona söyleyeceğim tek kelime var, çık dışarı. Evet, aynen böyle söyleyeceğim. Arkadaşların haberi olsun yalnız. Allah bunu kendisine hakaret olarak kabul ettiği için böyle buyurdu. Ona zalim dedi. Eğer tövbe etmezse. Arkadaşlar yapmışsa tövbe etsinde Bir daha olursa ayakları içeri gelmesin. Bu dergi hatta kimse Rabbime böyle hakaret edemezsin. ve dual insanu bi şerrı dua ehü bil insan hayrın gelmesine dua ettiği gibi şerrin gelmesine de dua eder ister ve kanel insanu acula çünkü insan acelecidir ne demek İnsan kendisi için hayır diler vakti gelmemiştir zamanı gelmemiştir o oh hayır ona gelse bile onun için şer olur. Allah onu geciktiriyor ama o habire acele ediyor. Acele ediyor. Eğer o oh hayır ona gelirse onun için şer olur. Niye? Vakti gelmemiş, zamanı gelmemiş. Nasıl mesela? Mesela olmamış bir meyveyi kopardık, dişledik. Bir arbuğu kopardık, dişledik. Olmamış. Gel. Ne olur? Yiyebilir miyiz? Yemeyiz. Dişleriz. Ağzımız onu atarız. Ağzımızdakine tükürürüz. Ama Arbuk bizatihi hayırdır. Değil mi öyle? Zamanı gelmemiş. Ne yapması gerekir? Olgunlaşması için zamanını beklemesi lazım. Kendisi için istediği hayır o istediği şeyi kullanabilecek vasıfta durumda değildir. Allah önce onu o vasıfa göre yetiştirir. Olgunlaştırır. Sonra o hayri onu eline verir. Buyurun ye Zamanı gelmemişse ne olur? Zamanı gelmemiş şer olur. Bu durumda hayrı aceleyle istiyor. Acele istediği hayır onun için şerdir. Eğer Allah verse onun için şer olur. Onun için Allah ne yapıyor? Onu koruyor. وَمِنَ النَّاسِ bir Abdullah'a ala harfi. İnsanlardan bir kısmı da var ki kenarından Allah'a kulluk eder. Kenarından. Hatta uçurumun kenarından kulluk eder. Nasıl yapıyor bu kenardan kulluğu? Ve in o hayrun eğer ona bir hayır gelirse isabet ederse etme enne bihi onunla mutmain olur ve sevinir. Hayır geldiğinde onunla mutmain olur ve sevinir. Ve in esabetu fitnetun eğer ona bir imtihan isabet ederse imtihan imtihan gereği bir musibet isabet ederse <gülüyor> <gülüyor> yüzüstü geri döner. Allah'tan yüz çevirir. Niye? Kenarından kulluk yapıyor ya onun için. Uçurumun kenarında duruyor, kenardan kulluk yapıyor. O anda Allah'tan yüz çevirince uçuruma yuvadanır. Khasiret dünya ve ahiret. Dünyada da ahirette de hösrana uğramıştır. Zarar etmiştir. Zalike huvel hösranul mögül. <gülüyor> i̇şte apaçık hösran budur. İmtihanı görünce yüz çeviriyor. İmtihanı görünce itiraz ediyor Allah'a. Ondan bir hayır olduğunu anlamamış. Allah'ın hayır olduğuna iman etmemiş. Ya eyyühellezine amin. Ey iman edenler! İrka'u ve rukû edin secde edin veabudu rabbakum rabbinize kulluk edin ve'l-hayr hayır yapın leallekum tuflihun eğer böyle yaparsanız felaha erersiniz kurtuluşa erersiniz ve in akabtum mislima okuyptum. bihi <gülüyor> vele'in sebertum lehu ve hayrun lil sabirin. Eğer bir suçtan dolayı ceza verecekseniz o cezanın aynısını verin. O işlediği suçun cezası neyse ona göre verin. Eğer sabrederseniz evet, hayrı olan budur. Hakkını helal edip sabredersen hayırlı olan budur dedi Allah. Wala ecrul ahireti hayrun. Ellezine amenu ve kanu yettequn. İman edip müttaki olanlar için elbette ki ahiretin ecri daha hayırlıdır. Onlar için hayırlı olan ahirettir. kul bi fadli llahi wa ve rahmetihi wa bi zalike fa yafahu deki allahum ihsani ila yalnız buyunla sevvin ve huve hayrun mimma yecmeun allahum rahmetiyle lutfu ile sevulmek onların topladıklarından daha hayırlıdır dünya malından daha hayırlıdır in ve Allah müminlere hitap ediyor. İster hafif ister ağırlıklı olarak. Ve cahidû bi emvâlikum ve fi Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edin. Zâlikum hayrun leallekum in kuntum ta'lemûn. Eğer bilirseniz sizin için hayırlı olan budur. Ve ma yef'alu min hayrin felan yukfiruhu ve Allahu alimun muttaqin Hayırdan her neyi işlerseniz Allah onu karşılıksız bırakmaz. Allah muttakileri hakkıyla bilendir. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşılık cimrilik edenler, bunun kendileri için hayır olduğunu zannetmesinler. Bu onlar için hayır değil, cimrilik yapınca bu onlar için şer olur. Evet, Hayırı işlemeyince şer olur. Evet, bu cimrilik ettikleri şey onlar için şer olur, kıyamet gününde de onların boynuna, boyunlarına doranacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır dedi. Allah birine mal verdiğinde onu hayır zanneder. Allah onu hayır zannetme dedi. Eğer onu Allah yolunda infak etmiyor, sarf etmiyorsan o senin için şer olmuştur. Buna beraber ahirette o senin boynuna dolanır. Rablerine karşı tahva sahibi olanlar için atlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Onlar Allah katında ağırlanacaklar. Evet. iyiler için Allah katındakiler daha hayırlıdır. Ya beni Ademekat Enzelna aleykum libasen yuari seavikum. Ürüşa. Evet. Ey insanlar, ey Adem oğulları. Allah size elbise indirmiştir. Sizin için elbise indirdik. Örtünesiniz diye, bir de süslenesiniz diye örtünmeniz ve süslenmeniz için sizin için elbise indirdik. Ve libasut takva bir de takva elbisesi indirdik. Bir de takva elbisesi vardır. Zalike hayrun. İşte hayırlı olan elbise takva elbisesidir. Zalike min ayatil lah. Bunlar Allah'ın ayetidir. Bunu size Allah söylüyor. Takva elbisesi, sizi örten elbiseden de, sizi süsleyen elbisenizden de daha hayırlıdır. لَعَلَّهُمْ <gülüyor> يَزَّكَّرُونَ Bunları böyle söylüyoruz ki, belki düşünüp, ögüt alırlar. Takva elbisesi. Önce takva elbisesine bölünmek lazım. Birçok kardeşimizin takva elbisesi vardır. Allah'tan sakınma elbisesi vardır. Allah'a karşı sorumluluğunu üstlenme elbisesi vardır ve arkadaşlar bunu giymiştir. Giymeyenler de bu Ramazan'da diğer inşallah. Eğer o sizi boşlarsa belki de Rabbi ona sizden daha hayırlı kendisini Allah'a teslim eden İman eden, gönülden Allah'a itaat eden, tövbe eden, oruç tutan dul ve Bakir'e eşler verir. Bu Resulullah Efendimiz için olan ayetti. Evet, Resulullah Efendimiz'in kanıları onu bunaltınca Allah onun yerine cevap verdi. Kimse kendini bulunmaz, Hint kumaşı olarak zannetmesin yani. Evet, şayet onlar iman edip takva sahibi olsalardı, elbette Allah tarafından verilecek mükafat onlar için çok hayırlı olacaktı. Yani ne olur bunu bilseler, ne olur bunu anlasalardı. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Allah bu ümmete hitap etti bu sefer. İnsanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz dedi. Demek ki bu ümmet en hayırlı ümmetmiş bildi. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Allah bu ümmetin bir de vasfını söyledi. Ümmet olun olmuş olmak için ömüy olmak lazım, ana olmak lazım yani. Siz ana gibisiniz dedi. Ne yapıyormuşsunuz? Te'murûne bil me'ruf. Çünkü siz iyiliği emredersiniz. Güzel olanı tavsiye edersiniz. Anlatırsınız, davet edersiniz. Emr bu demektir. Emr iş demektir. Güzel'e davet etmeyi, güzel yapmayı, güzelliği tavsiye etmeyi iş edinmişsiniz, meslek edinmişsiniz. Sizin işiniz bu. Emir. Vatene anil münker. Kötülükten de men edersiniz. Kötülüğü dilinizle, elinizle, elinizden geliyorsa gücünüzle ortadan kaldırmaya çalışıyor ki insanlara zarar vermesin diye böyle bir derdiniz, çabanız, gayretiniz vardır. Kötülükten de men edersiniz ve تؤمنون siz Allah'a iman etmişsiniz Allah'a iman ediyorsunuz siz Allah'ı seviyorsunuz sizin istediğiniz Allah'tır tu'minune billah ولو آمن أهل الكتاب eğer kitap ehli kendilerine kitap verdiklerimiz de iman etselerdi le kane işte onlar için hayırlı olan bu olur. Bu onlar için hayırlı olur. Hayden lehum. Minhumul müminun. Onlardan bir kısmı iman eder. Mümin olur. Ve ekseruhumul fasıkkul. Ama onların ekserisi fasıktır. Fasık bile bile iman etmemek. Biraz önce o kendini yer içinde Allah fasık demişti. Ehli kitabı için iman etmeyenler için fasıktı dedi Allah. Bir cemaat başka bir cemaati ele çekiştirmesin dedi. Çekiştirirse ne olur? O fasıktır dedi. Belki o senden daha hayırlıdır. Nereden biliyorsun? Niye kardeşinin etini yiyor çekiştiriyorsun onu? Kadınlar kadınları çekiştirmesin dedi. Nereden biliyorsunuz dedi. Belki o çekiştirdiğin senden daha kaybedidir. Allah katında belki senden daha değerlidir. Çekiştirirsen ne olur? Fasık olur. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Birbirinize lakaplarla takmayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. Çağırırsan ne olursun? Fasık olursun. Bir de kendinizi aşağılamayın dedi. Kendini yer mi? Aşağılama. Bunu yapma dedi. Yaparsan yaparsan fasık olursun kendine zulmetmiş olursun zalim olursun zalim hakikati örten demektir zulüm karanlık demektir hangi hakikati örtüyor? Allah'ın kendisine verdiği şerefi nefettiği ruhu kapatıyor Hz. insan olan tarafını ne yapıyor? örtüyor, kapatıyor, zulüm ediyor karanlıkta bırakıyor, zalim oluyor dolayısıyla Allah fasık diyor onlara ve evet, kıyımus salate ve ötuzzekate ve ma tuqaddimu li enfusikum min namazı ikame edin ikame etmeye bakın zekati verin ve kendi nefsiniz için kendiniz için hayırdan her neyi takdim ederseniz teciduhu indallah onu Allah katında bulursunuz Kendiniz için kayırdan neyi takdim ederseniz اِنَّ اللّٰهَ بِي مَ تَعْمَلُونَ Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görendir. Kayırdan kendiniz için neyi takdim ederseniz Allah katında onu bulursunuz. Şer, şer Allah katına gitmez. Cehenneme iner. Esfer-i safirine iner. Kayır yukarı çıkıyor. Allah katına çıkıyor. Her topluluğun bir yönü vardır. Ve her biri bir tarafa, o yöne yönelir. Allah emretti. Hep beraber hayırda birbirimize yardımcı olun dedi. Hayırda koşun, yarışın. Bununla beraber hayırlarda birbirimize yardımcı olun. Evet. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirir, toplar. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Demek cemaatlerin bir de birbirine yardım etmesi lazım. Hayırda yarışmaları lazım. Bir de biri hayır bir şey yapmaya çalışıyorsa ona bir de yardım etmek lazımmış. Mümin kardeşi olarak, kardeş olarak. Yoksa ben müminim geriye kalanları çöpe at dediğinde biri fasık olur. İblisin durumuna düşer. Evet, oruçla ilgili bir ayet var, okuyayım. Eyyamen mağdûdat. oruç sayılı günlerdedir. Aya göredir. Ay 29 çekerse 29, 30 çekerse 30 gün oruç tutulur. Sayyiridir. Bir ay. Kur'an Ramazan ayında indirilmiştir. Onun için Ramazan ayında Allah'a bir şükür olarak, Kur'an için bir şükür olarak oruç tutun dedi. Geçen gün arkadaşlardan biri Ramazan, orucun kaç gün olduğunu bilmiyoruz demiş galiba. Oruç bir aymış. Hem de Ramazan ayında ay 30 çekerse 30, 29 çekerse 29. Onun için oruç sayılı günlerdir derdi. Hemen kane minkum Meriden ev ada seferim. Sizden biri eğer hasta olur veya yolcu olursa, sefer üzerinde olur yolcu olursa ve iddetün min eyyamın Evet. Ne yapması lazım? O yolculuk esnasındaki ya da hasta olduğu zamandaki tutamadığı günler sayısınca. Evet, ne yapması lazım? orucunu tutması lazım. Ve onlarla olanlar, onlarla olanlar, onlarla Eğer oruç tutamıyorsa, onlarla ne yapması lazım? Bir fakiri, bir olanlar, doyurması gerekir. onlarla olanlar, Hayren, Eğer bunu arttırırsa, yani bir fakiri değil de beş fakiri doyurur, doyurursa, bunu arttırırsa, bu kendisi içindir. Bu onun için hayırdır. Yani ben bir fakiri doyur dedim ama bu en az olandır dedi. Eğer onu kendi gönül rızasıyla onu arttırırsa, onun için hayır olan budur. Yoksa yani fidye bu kadardır deyip, o ölçüye öyle koyma. Bu en az olandır dedi yani. Gücüne göre. وَاَمْ entesumu خَيْرٌ لَكُمْ Bütün bunlarla beraber. Yani o fidyeyi vermek yerine oruç tutarsanız sizin için hayır olan budur. Zorluğuna rağmen oruç tutarsanız sizin için hayır olan budur. اِنْ <gülüyor> كُنْتُمْ eğer bilirseniz, evet. Ben bu ayeti bir daha söyleyeyim bu zaman. Zorluğuna rağmen oruç tutarsanız, Buna beraber ve en teslim o hayrünlekom in kuntum Eğer hem oruç tutar hem de fidye verirseniz, sizin için bu daha hayırlıdır. Etap Resulullah Efendimiz'edir, sana neyi, nereye infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak verdikleriniz ana, baba, yakınlar, öksüzler, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha ne yaparsanız Allah onu bilir. Müşrik kadınları iman etmedikçe nikahlamayın. Bir müşrik kadın evet, sizin hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye ondan daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de mümin kadınları nikah etmeyin. Bir müşrik sizin hoşunuza gitse bile mümin bir köle elbette ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe davet eder. Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete davet eder. Ve ayetlerini... İnsanlara açıklıyor, umulur ki onlar hatırda tutup ürgüt alırlar. Ne dedi Allah? Bize ne dedi daha doğrusu? Yani biriyle evlenirken onun güzelliği hoşuna gitse bile önce onun imanına bak, takvasına bak, aklakına bak. Zengin de olabilir, güzel de olabilir, başka özellikleri de olabilir. Hesabı böyle yapma dedi. Neye göre yap? imanına göre hesap yap dedi. İmanına göre, takvasına göre, ahlakına göre hesap yap. Öyle evlenin. Çocuklarınızı öyle evlendirin dedi. Allah neyi söylediyse hayır olur. Gerisi gerisi şer kalır. قَوْلُ مَعْرُوف وَمَغْفِرَتٌ خَيْرٌ مِنْ سَدَقَاتٍ يَتْبَعُهَا اَزَى وَاللّٰهُ غَن۪يٌ حَل۪يمٌ Tatlı bir dil, güzel iki kelime, güzel bir söz, güzel bir mahfiret peşinden eziyet gelecek olan sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Yani birine ikramda bulunacaksan, sadaka vereceksen, eğer sonra onu onun yüzüne vurup ona eziyet edeceksen böyle yapma dedi. Böyle yapma. Güzel bir söz, güzel bir mahfilet, o yapacağın, vereceğin sadakadan daha gayrıdır dedi. Yapacağın iyilikten daha gayrıdır dedi. Allah halimdir. Allah halimdir, Allah ganidir. Allah senin bu sadakanı kabul etmez dedi yani. Senin sadakana ihtiyacı yoktur dedi Allah. Kulun da ihtiyacı yoktur. Allah sana eğer ikramda bulunmuşsa, infak et demiş, sadaka ver demişse, sen kazanasın diyedir. Onunla kuluma karşı büyüklük taslamas diye değil. Allah halimdir sana cezanı vermiyorsa heliminden dolayıdır. Evet Allah dilediğine, dileyene, isteyene hikmeti verir. Yu'til hikmete men yasha. Allah hikmeti dileyene, dilediğine verir. Hikmet Allah'ın muradını bilmektir. Allah ne söyledi, neyi niye yaptı, hikmeti nedir, muradı nedir, bunu anlamaktır. Allah bunu kuruna ikram ediyor, ihsan ediyormuş yalnız. Bu okumakla kazanılan bir şey değildir. Neyle kazanılıyor? Takvayla, Rabbini ciddiye almakla, Rabbinin sözünü, kelamını ciddiye almakla, onun üzerinde tefekkür etmekle, hikmetle bakmaya çalışarak Allah'ın muradı nedir? Rabbim benden ne istiyor? Takva ile kazanılan bir şeydir. Hikmet. Allah hikmeti dilediğine verir ve men hikmete Allah kime hikmeti verirse fakat utiye hayra hayran kesir ona pek büyük bir hayır pek çok hayır vermiştir. Hikmeti vermiş. Niye pek çok hayır vermiş? Çünkü Allah'ın muradını biliyor ve doğru yapıyor, güzel yapıyor. Buna karşılık hayri kazanıyor. Kendisi hayır oluyor. Mağaza keru illa elba. Kim bunu anlar? Onun pek çok hayır kazandığını kim anlar? Gönül sahipleri. Evet. Gönül sahipleri ancak bunu anlar. Kalbi ölmemiş olanlar bunu görür ve bunu anlar. Sadakaları açıkça verseniz o güzeldir, iyi olur. Eğer onu gizler de fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Niye? Fakiri rencide etmemiş olursunuz çünkü. Bunun karşılığında Allah günahlarınızın birçoğunu bağışlar. Günahlarınızın bağışlanmasına sebep olur. Evet, bilin ki Allah her ne yaparsanız hepsinden haberdardır. Ekip evet, Resulullah Efendimiz'e Allah'ın رسولleri nedir? Onları yola getirmek senin boynuna borç değildir. Laysa aleyke hudahum velakinnallaha yehdi men evet. Onların hidayete ermesi senin üzerine borç değildir. Ama Allah dilediğini, dileyenleri kim hidayeti dilerse Allah onları hidayete erdirir. Onlara hidayeti verir. ve تُنْفِقُوا بِنْ خَيْرِ Hayırdan her neyi yaparsanız, her neyi infak edip, hayır işlerseniz, فَلَا <gülüyor> اَنْفُسِكُمْ O kendiniz içindir. Onu kendiniz için yapmış olursunuz. Vamatun fiykon illa ibtiga ve şihla. Siz öyle kimselersiniz ki kime söylüyor? Resullerine söylüyor bunu. Hidayete erdirmeyi kendisine borç gibi görüp hidayete erdirmek için çaba gayret sarf edenlere söylüyor. Evet, siz öyle kimselersiniz ki. Siz yaptığınızı Allah'ın cemali için yaparsınız. Evet. Feda ettiğinizi illa ibtirâ'a ve evet. Allah'ın rızasını, yüzünü, cemalini istediğimiz için yapıyorsunuz Ve min Evet, hayırdan her neyi yaparsanız lüfe aleykum ve entum la tuzamun Allah onu, onun karşılığını size öder ve hiçbir şekilde Allah kimseye zulmetmez zulmedilmez Hiç kimsenin emeği boşa gitmez ve inkernezu usreten ve neziretun ila Mesele, eğer borçlu darlık içindeyse ona ona ödeme kolaylığı tanıyın, Ödeyebileceği zamana kadar ona bir onlara bir süre verin. Ve en Eğer onu sadakaya sayar, tasadduk ederseniz, Allah için tasadduk ederseniz, bu sizin için. Sizin için hayırlı olan budur. İn kuntum te'alemun. Eğer biliyorsanız. Mesela ayetler sıkça böyle geldi. İn kuntum te'alemun. Eğer biliyorsanız. Ne demek biliyorsanız? Allah eğer sen beni anladınsa, ben sana anlattım, sen beni dinleyip anlamaya çalıştınsa, benim sana ne anlattığımı anlamaya çalışıp böyle bir bilgiye sahip oldunsa, eğer biliyorsan, Artık bil dedi yani. Senden ne istediğimi anla dedi artık. Eğer biliyorsan sizin için hayırlı olan budur dedi. İnfak et dedi. Gücün yetiyorsa infak et. Yetmiyorsa, yetmiyorsa ödeyebileceği zamana kadar ona süre tanı dedi. Ama ne görüyoruz? birbirine birinden alacaklı bir adam gerçekten yok yani. Bakıyorsun tıkmış yakasını ver. Nereden getirsen getir. Bir de Hak iddia ediyor. Benim hakkım değil mi? diyor? Doğru, senin hakkındır ama yok. Yoktur, o da senin mümin kardeşindir. Mümin kardeşin darda olunca böyle yakasını tutup sıkıştırman mı lazım? Bir de hak benimdir diyor. Allah benden yanadır demek istiyor. Allah senin belanı verir. Sen Rabbini dinlememişsin. Rabbinin senden ne istediğini anlamamışsın. Onun için Allah buyuruyor, eğer biliyorsanız. Evet. Allah ahiretin dünyadan daha hayırlı olduğunu beyan ediyor. Ahireti tercih edenler hayırı tercih etmiş buyuruyor. Bir de Allah duayı öğretiyor. Dua. Kendisine nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretiyor. قُلِ اللّٰهُمَّ مَعْرِكَ De ki, ey mülkün sahibi Allah'ım تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ Mülkü dilediğine verirsin. Ve mülke mimmen teşâ. Mülkü dilediğinden çekip alırsın. Ve te'izzu dilediğini aziz edersin, şereflendirirsin. Ve menteşa, dilediğini de zelil edersin, aşağıya indirirsin. Senin de şeref bulmak isteyeni aziz edersin, yüceltirsin. Seni dinleyeni yüceltirsin ama seni dinlemeyeni de aziz olmayı istemeyeni de zillete düşürür, aşağıya indirirsin, razil edersin. Bi'ye dikel hayır. Hayr senin elindedir. Hayr senin mülkündür. Onu dilediğine verirsin. Yapmamız gereken şey Allah'tan hayrı istemekmiş. Rabbimizi dinlemekmiş. Kendimizi Allah'ın yerine koymamakmış. Onun adına hüküm vermemekmiş. İmanımızı Allah'ın kitabına arz etmekmiş. Dinimizi, ibadetimizi, kullubumuzu Allah'a, Allah'ın kitabına arz etmekmiş. Allah'ın vahyinin ölçüsüne vurmakmış. Kafamıza göre, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben doğruyum, ben yanlışım dememektir. Bilmek mi istiyorsun? Allah'a sor. Allah'ın kitabına arz et yani, sor. Allah sana cevap veriyor. İnneke ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Evet, o gün, kıyamet günü, her nefis, hayırdan her neyi işlemişse, kötülük olarak da her neyi yapmışsa, o gün onu önünde hazır bulur. Yaptığı kötülük, kötülüklerle kendi arasında uzun, uzak bir mesafe olmasını ister. Allah size kendisinden, kendisine karşı takva sahibi olmanızı ister ve bunu emreder. Muhakkak ki Allah kullarını Esirgiyendir. Onlara, kullarına karşı rauf olandır. Bir de kafirler kendilerine mühlet vermemizin onlar için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Böyle hesaplamasınlar. Biz onlara bu mühleti niye tanıdık? Hesaplarının sonuna gelsinler diye günahlarını artırıp hesaplarının sonuna gelsinler diye. Onlar için azaltıcı bir azap vardır. Allah nimeti veriyor, nimeti verdikçe azıyor. Küfrü artıyor, şirki artıyor, zulmü artıyor. Onlar bunun hayır olduğunu zannetmesin dedi. Onlara bütün imkanları tanıyorum ki o sürelerinin helak olma süresinin sonuna gelsinler. O süre dolmeyene kadar Allah Kur'ünü helak etmez. İmkanı tamamlaması gerekir. Kıyamet günü hiçbir mazereti olmayacak. Allah söyleyecek: Burum sana her türlü imkanı vermedim mi? Bunu anlayacak kadar bir sürede vermedim mi? Evet. Günahını artırması, süreyi tamamlaması demektir. Cezayı hak etmesi demektir. Evet. Allah sahabeyi anlatıyor. Sahabenin içindeki münafıkları anlatıyor daha doğrusu. Allah kendilerine, elerinizin evet, savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin. O dediklerimizi denenleri görmedin mi? Allah onların üzerine savaşı yazınca, savaş onların üzerine farz kılınınca, hadi savaşın, denilince. İşlerinden bir kısmı insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha çok korkarlar. Ve Rabbimiz niçin bize savaşı yazdın? Ne olurdu bize biraz daha bir müddet tanımış olsaydın? Olsaydın da biraz daha yaşasaydık derler. Onlara de ki dünya zevki ne de olsa azdır. Ahiret Allah'a karşı gelmekten sakınan muttakiler için daha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık edilmez. Evet. Allah ahiret hayırlıdır dedi.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 Allah onlarda da hayır görseydi, onlara işittirirdi. İşittirseydi, yine de aldırmaz, arka dönerlerdi. Allah kimine ayetlerini işittirmemiş. Daha doğrusu, kimisi Allah'ın ayetlerine kulaklarını tıkamış, kapatmış. Allah buyurur ki, eğer biz ayetlerimizi onlara... İşittirseydik bile, yani zorla işittirseydik bile, evet onlar yine buna aldırmaz, arkalarını dönerlerdi. Yani hiç duymamış gibi yaparlardı. Eğer Allah onlarda bir hayır görseydi, işittirirdi. Ne diyor Allah? Yani Allah buna öğretmedi, Allah buna göstermedi, Allah buna işittirmedi demeyin. Allah onda bir hayır görseydi işittirirdi. Evet, adamda hayır yok zaten. İşittirse ne olur? Yine arkasını döner dedi. Allah beni hesaba çekme dedi. Allah niye buna böyle muamele etti? Deme dedi. Ben ne yaptığımı biliyorum diyor. Bazen söylüyor biri, işte dünyanın falan yerinde biri İslam'ı duymasa ne olur? Allah'ı hesaba çekiyor. Evet. Eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olursa onu ondan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse o zaman da onun hayrini engelleyebilecek kimse yoktur. O lütfunu dilediği kuruna nasip eder. Allah gafur ve rahimdir. Ahiret yurdu müttakiler için daha hayırlıdır. Müttakiler için her zaman ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Ama müttakiler için, Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip yerine getirmeye çalışanlar için, Allah'ın ahdini az bir bedel karşılığında değişmeyip, Eğer bilirseniz muhakkak ki Allah katındaki sevap itibariyle sizin için daha hayırlıdır. İman eden ve salih amel işleyenler insanların en hayırlıdır. İman edip salih amel işte Allah Kadir Gecesi için Leyletul kadr hayrun min alf şer. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır dedi. Ve lıl ahiretu hayrun leke min el ula. Hitabresiullah efendimizadır ve müminleredir. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Yarının bugünden daha hayırlıdır. ve azim. Allah hayırdır. Allah saf hayırdır. Allah saf rahmettir. Allah saf aşktır, muhabbettir. Şer ise, zulüm ise insanın kendi nefsindendir. Allah'ın kendisine tanıdığı imkanı yanlış kullandığı içindir. Onun için Rabbimizi zikredince, hatırlayınca, ona secde edince nasıl anlamamız lazım? Benim Rabbim Rahman ve Rahim'dir. Benim Rabbim Kerim'dir. Benim Rabbim Afudur, Gıfurdur, Gıfardır. Benim Rabbim Hayr'dir. Benim Rabbim Vedud'dir. Sevendir. Kendi nefsine yakışan şeyi ya da Şeytana isnat etmesi gereken şeyi eğer bir kul Allah'a isnat ederse şerri Allah'a isnat ederse bundan daha büyük zulüm olur mu? Aynı şekilde Amentu'daki ne diyoruz? Hayrihi ve şerri minallahu ta'ala Haşa! Hayri ve şer Allah'tandır. Bu Resulullah Efendimiz'den 150 sene sonra üretilmiş bir akaid bilgisidir. Sözde iman bilgisidir yani. Hayır ve şer Allah'tandır. Niye öyle söylediler? İmanın şartı olarak koydular oraya. O Orta Doğu'da genel olarak o dinlerin özelliği öyledir. İki tanrıdı. Yani hayır, hayır tanrısı, şer tanrısı. İyilik tanrısı, kötülük tanrısı diye iki tanrı inancı vardı. Alimlerimiz oraya onun için koydu onu. Yani iyilik tanrısı, kötülük tanrısı diye yok. Tanrı bir tanıdır demeye getirdiler. Ama bunu imanın şartı olarak buraya koyunca sorun çıktı. Hem de nasıl bir sorun çıkmış. Oysa ki onların şöyle anlaması gerekirdi. Allah bir şeyi eksik bırakır mı? Sen niye ilave ediyorsun? Hangi hakla ilave ediyorsun? Hem de imana. İmana bunu nasıl ilave edebiliyorsun? İmanın şartı olarak nasıl koyuyorsun? Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, alim bu değildir. Alim buna cesaret edemez. Alim Allah'tan haşyet duyandır. Olmayan bir hükmü nasıl? Allah'ın hükmü diye koyarsın. İmanın şartı diye koyarsın. Şer Allah'tandır diyorsun. Ne diyoruz? Anet'i okurken Şerrihi, şer yok, haşa. Şerri niye Allah'a isnat ediyorsun? Şer senin nefsindendir. Şer hayrın olmayışındandır, yokluğundandır. Sonra sen onları kurtaracak değilsin. Ya da biri eğer onların sözlerine kanıyorsa bırak kansın o zaten mümin değildir. Yani kendine göre insanları kurtarmaya çalışıyor. Nasıl bir zarar vermiş binlerce yüz binlerce mümin şerrin Allah'tan olduğuna iman ediyor. Öyle zannediyor. Böyle zannedilince ne olur? Günahı işleyecek Allah'ın üstüne atacak. Yanlış yapacak Allah yaptı diyor. Şerrini Allah'ın üstüne atıyor. Allah'a isnat ediyor. Eksik yapıyor. O yaptı diyor. Bırakmadı yapayı. Bu kadar da saygısızlık olmaz. Bu kadar da küfür olmaz. Bu kadar akılsızlık olmaz yani. Yani sen bu sıfatları Allah'a nasıl yakıştırdın? Senin tanıdığın Allah böyle midir? Sen Allah'ı tanımıyorsun. Senin iman ettiğin Allah değildir. Senin putundur o. Ya da ben şöyle yaptım, böyle yaptım, Allah diyor böyle yapma abi. Niye Allah senin düşmanındır? Sen Allah'ı tanımıyorsun. İnsan Allah'a böyle mi iman eder? Kul böyle mi iman eder? Eğer yanlış yapmışsan, eksik yapmışsan, yapamamışsan, bu senin acizliğinden olmuşsa, tembelliğinden olmuşsa, zayıflığından olmuşsa, niye bunu Allah'a mal ediyorsun? Ben acizimdi, ben zayıfım de, ben günahkarım de, benim Rabbim Subhan'dır de, Subhan. Nasıl bunu söylüyorsun öyle? Allah yanlış yaptı, Allah şer işletirdi, Allah vermedi. Allah bana zulmetti. nasıl söyleyebiliyorsun? Allah hayırdır. Allah rahmandır, rahimdir, vedudtur, kerimdir, evet, rezzaktır. Bir eksiklik varsa, bir yanlışlık varsa onu kendinde ara. Rabbinde değil. Kendi nefsini temizle çıkarıyorsun, Rabbini suçluyorsun. Senin nefsin Rabbinden daha büyüktür senin için. Nefsinin hevasını ilah edileni gördün mü? Nefsini tapanı gördün mü diyor Allah. Nefse tapmak budur. Ben müminim demek ki kimse mümin olmuyor. Namaz kılmakla, oruç tutmakla, zikir yapmakla kimse mümin olmuyor. Müminlik bu değildir. Mümin olmak Allah'ı kabul etmektir. Allah'a aşık olmaktır. Allah'ı sevmek Allah'a aşık olmaktır. Nasıl aşık olacaksın? Güzel olmayanı nasıl seveceksin? Allah'ı güzelliğinden tanımadan, Esmaur ı tanımadan, o zalimse, o sana zulmediyorsa, o sana karşı yanlış yapmışsa, o sana ihanet etmişse, sen onu sevdiğini nasıl söyleyebilirsin? Senin sevgin yalandır. Yalan söylüyorsun. İman etmek istiyorsan tanıman lazım önce. Tanıyıp, iman edip, kabul etmen lazım önce. böyle haddini aşıp, nefsini temize çıkarmak için ben haklıyım, ben doğru yapmışım demek için evet. Rabbini, yani layık olmayan sıfatlarla sıfatlandırıyor, vasıflandırıyor. Allah yanlış yaptı diyor yani. Şöyle yanlış yaptı, bana zulmetti, bana hakaret etti, bana ihanet etti, benim hakkımı vermedi diyor. Senin bu söylediğin Allah olamaz. Bu Allah değildir, bu senin futundur. Sen iman etmemişsin. Peygamberler yanlış yaptığında ne dediler? اِنَّ زَلَمْنَا اَنْفُوْسَنَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنْي كُنْتُمْ مِنَ Hz. Adam öyle söyledi. Yunus Aleyhisselam, ben kendime zulmettim, nefsime zulmettim dedi. İblis ne dedi? Beni saptırmana karşı sen yaptın dedi. Allah'a abd olmakla iblis arasındaki fark budur işte. Peygamberler suçunu kendine ait görüyor. Ben kendime zulmettim, biz kendimize zulmettik diyor. İblis ne diyor? Beni saptırmana karşılık, beni azdırmana karşılık. Beni sen azdırdın diyor. ''Sen beni azdırdığın için, beni ihbaya düşürdüğün için ben de ona düşmanlık yapacağım. Siyat-ı oturup onun ayağını kaydıracağım.'' diyor. ''Benim ayağım kaydı demiyor. Sen kaydırdın.'' diyor. Suçunu Allah'a atıyor. Biri suçunu Allah'a atarsa, iblisten hiçbir farkı yoktur. O iblisten daha beterdir. İblis bunu bir sefer yaptı, kovuldu, lanetlendi, Allah'ın gazabına uğradı. Allah'ın rahmetinden mahrum kaldı. İsa ise günde yüz sefer bunu yapıyor. Yüz tane iblis ondan daha hayırlı demektir. İblis doğru söylemiş olur o zaman. Evet, öyle yapmıyoruz. Rabbimize karşı bu saygısızlığı yapmıyoruz. Rabbimiz Subhan'dır. Hayırdır. Biz kendimize zulmetmişiz. Yanlışımızı kabul ediyor, yanlışımızı savunmuyoruz. Küfrümüzü savunmuyoruz, nifakımızı savunmuyoruz, günahımızı savunmuyoruz. Sen yaptın demiyoruz, ben yaptım. Sen Subhansın, sen Rahmansın, Rahimsin, sen Afursun, sen Gafursun, beni affet. Rahmetinle bana muamere et, bana ikram et. Evet, Allah'ın Khair isminin bizde tecelli etmesi lazım. Allah'ın hayır isminin tecellisiyle bizim de hayır olmamız lazım. Elimizden, dilimizden insanların hayır görmesi lazım. Şer değil. Önce kendimiz için hayır olmamız lazım. Sonra etrafımız için, çevremiz için, insanlar için, insanlık için, evimiz, çocuklarımız, anamız, babamız, ailemiz için hayır olmamız lazım. Hayır olmak demek... Bakin olanı kazanmak demektir. Kazanmak için evet, elimizden geleni yapmak demektir. Allah hepimizi hayır isminin tecellisiyle tecelli edip kayretsin etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.